Merhaba, iyi haftalar. Tarihten Sanat Programı'ndayız Açık Radyo'da. Ben programcınız Çeleng, Bu e, programı Venedik'teki bir otel lobisinde kaydediyorum. E, konuğum Ali Cabbar. Ali Cabbar bir sanatçı, Türkiye'li ama 30 yıla yakındır aslında Türkiye'de çok da yaşamıyor. Avustralya var mış geçmişinde onu ben de az önce öğrendim ama Brüksel'de uzun yıllardır yaşadığını biliyorum. 25 yıldır sanat pratiğine hani Türkiye ile Belçika arası da devam ettiğini evet, evet. söyleyebiliriz. Eee İstanbul'da Dolapdere'de de bir atölyesi e, var zaten bugün konuşacağımız meselede biraz Ondan çıkış noktasını alıyor diyelim. Ee, herkes Venedik Bienniali'nden konuşurken biz de Venedik Bienniali'ni gezmeye <gülüyor> gelmiş ve böylece programlarımızı evet. denk düşürüp bu kaydı yapma fırsatı bulmuş evet, durumdayız. Ama Adriyatik'in öbür tarafına bakacağız. Yani İtalya ve Venedik'e çok da uzak olmayan bir coğrafyada Hırvatistan'ın oldukça turistik, Venedik kadar olmasa da, Oldukça turistik, artık büyük turizmin muhtenalaştırmasına ya da kente dönüştürmesine açılmış bir kentinde. Split'in Güncel Sanat Müzesi'nde bir kişisel sergisi var Ali Cabar'ın. Başak Şenova, yani yine Türkiye kökenli bir küratör ve Branko Francesi küratörlüğünde düzenlenmiş bir sergi bu. Çok da güzel, 500 tanelik bir tek tek Ali'nin imzasını da taşıyan bir yayın da ortaya koymuşlar. İçinde küratörlerin aynı zamanda sinenolojinin bir evet, yazısı evet. senin yapıtlarından görsellere, fotoğraflara eşlik ediyor. Bütün bunları konuşmak istiyorum ama çıkış noktası dedim az önce dolapdere için oradan başlayalım isterim. Çünkü serginin çıkış noktası da aslında dolapdere ve dolapdere'nin mutanealaşması. Bu gentrification evet. olarak adlandırdığınız evet. kavramdan yola çıkıyor. Fakat sen bunu Tabii ki eleştiriyorsun ama bir tür kara mizah da var, nüktadan bir tavır da var. Senin bütün diğer işlerinde olduğu gibi e, grafik, tipografi, kelime, oyunu, harfler bütün bunları çok iyi görüyoruz. Ve senin depodaki kişisel sergisinin serginden de çok iyi bildiğim gibi bir e, hani siyasal propaganda e, ya yaklaşan ya da e, bir tür aslında e, siyasal eleştiri dozu da taşıyan bir çalışma her zamanki gibi. Dolap dere... Senin için önemin ne? Niye seni böyle bir iş yapmaya itti? Seni ne sinirlendirdi? Öyle soruyor. <gülüyor> Aslında sinirlendirme diye bir durum yok. Bir gözlem <gülüyor> olayı var. Dolapdere benim atölyemin olduğu, atölye evimin olduğu İstanbul'daki mekan. Ve ben yürümeyi çok seven bir insanım. Sürekli dolaşıyorum, fotoğraflar çekiyorum. İstanbul sadece Dolapdere olarak değil, zaten tüm semtleriyle Sürekli bir e, değişen, hı hı, dönüşen. E, dönüşen bir şehir, sürekli canlı ve ama iyi anlamda dönüşen bir şehir de değil maalesef. E, Dolatdere özelinde de bundan üç sene önce orada bir müze inşaatı başladı biliyoruz. Şimdi hı hı. adının arter olduğunu evet. biliyoruz ama o zaman adı belli değildi galiba. O inşaatın başlamasıyla birlikte inşaatın çevresinde fotoğraflar çekerek başladım ben bu projeye. Ve mahallede dolaşırken arada yolun karşısına çıkıp tarla başına doğru yürüdüm. Orada da belli bir dönüşüm süreci yaşayan semtler var biliyorsun. Tam Taksim'in yakınında. Falan. Maalesef Tarlabaşan'ın dönüşümü hiç bitmedi. Yani evet, o pulvar açıldığından evet. beri süre hemen, gelen hemen. orada hemen, büyük hemen. Ya, hemen, ya da hemen. irili ya da ufaklı dönüşümler, yıkımlar, evet. yerinden edilmeler söz konusu şimdi evet. Dolapdere'ye kadar inmiş durumda. Tabii. Mesela. İki nokta birleşti gibi bir şey oldu. Benim amacım işin inşaat yönünü incelemek filan değil de dolapdere Bahanesiyle sanatın ve sanatçının aslında bu değişime nasıl bir katkıda bulunduğu? Olumlu bir katkıda bulunuyor yoksa olumsuz bir katkıda mı bulunuyor? Bilinçte İsteyerek ya bilinçsiz olarak, istemeyerek. Evet, Onu incelemek aslında bu sadece bize özgü bir şey değil. Dünyanın her büyük şehrinde yaşanan bir olay. Tabii New York'ta, Londra'da. Londra'da. Her yerde yaşanıyor. Her yerde önce bir sanatçıların... İşte ucuz atölye peşinde bir semtlere gitme olayı var. Bir sanatçılar daha cesur. Biz daha belki bazıları e, tabii, tabii. güvensiz gelebilecek, tekinsiz gelebilecek tabii, tabii, mahallelerde sanatçılar, sanatçılar, bir maceracı yanı var tabii. Yaşamaktan Yaş... çekinmiyorlar o çeşitlilik aynen, içinde. Aynen, aynen. Ama işte bu, bu da bir pazarda bir şey yaratıyor, emlak pazarında bir Hı -hı. cazibe yaratıyor Hı -hı. diyeyim onu takip eden bazı değişimler yaşanmaya başlıyor. Mahallenin dokusunu değiştirmeye başlayan değişimler yaşanmaya başlıyor. İşte kafeler açılıyor filan. Gece kulüpleri açılmaya başlıyor. Onu takip eden işte butikler açılıyor. Binaların restorasiyle birlikte rezidans filan işte cepeler korunuyor ama arka taraf değişerek büyük binalar yapılabiliyor filan. Bunu Bu süreç Dolapdere'de nasıl yaşanacak? Bunu gözlemlemek için bu projeye hmm. başladım. Ama başlama nedenim aslında çok basit bir kelime oyunundan ortaya çıktı. Dolapdere'nin harfleri içinde El Dorado'yu gördüm birden. Ne? Hani sanki altın gibi parladı veya bazı filmlerde olur ya böyle gizli mesajı alır. Evet, filmin kahramanı evet, evet, çıkıp evet, çık, evet, evet, çık, evet, orada harfleri görür. ben de o harfleri el Eldorado'yu görünce birdenbire proje kafamda şekillenmeye başladı diyeyim. Şimdiye kadar ben hiç fotoğraf sergilemedim ama bu proje fotoğraf bazlı oldu, fotoğrafa dayanan bir proje oldu çünkü semti gözlemek, kaydetmek, Atölyeminden şey. böyle camdan dışarı bakarken çektiğin fotoğraflar, yürürken dolaşırken semtte çektiğin fotoğraflar mı? Nasıl gelişti o fotoğraf çekme süreci? Çünkü evet, fotoğraflarına yürürken, çok alışkın değiliz Evet, evet. Yürürken olarak. yürürken hmm. normal hani bir e, fotoğraf sanatçısı kafasıyla çekilmiş hı hı. şeyler değil, daha çok belgelemek amaçlı. Hı hı. Yani mahalleyi nasıl veya bir turist veya geçen biri nasıl fotoğraf çekerse öyle fotoğraflar... Çok büyük bir belge niteliği yok ama belki de olabilir 5-10 sene sonra o süliyette bir değişimler olunca ki şu anda bayağı bir şeyler oluyor. Kesinlikle. Zaten Dolapdere'de değişim müzeyle başlamadı ondan önce. Aslında turizmle başladı. Turizmle başladı. Ee, Üniversite mesela bilgi üniversitesi tabi, tabi oraya bilgimi, geldi. onu çok şey dönüştüreceği o zaman tabi. konuşuluyordu. Tabii oralardan başladı ama ben işin dediğim gibi işte sanat ve... Hı hı. Sanatçı yanıyla daha çok biraz da mizahi bir şekilde yaklaşıyorum olaya. Nasıl e, burada, biz nasıl etki yapıyoruz, kullanılıyor muyuz, kullanılmıyor muyuz? Çünkü tüm bu soyululaştırma veya muhtenalaştırma süreçlerinin kaçınılmaz sonucu mahalle dokusunun değişmesi ve nüfusun, orada daha önce yaşayan nüfusun oradan göçmesine yol açan bir süreç. Sanatçılar da buna dair fiyatlar, o, sanatçı, kadar fiyatlar ki, o kadar yükseliyor tırnak ki. Fiyatlar o kadar yükseliyor ki sanatçılar da, da ondan sonra orayı gidiyor. Orayı belki diğer insanlar için, <gülüyor> emlakçılar için dançılar evet. için cazip hale getiren aynen, güzelleştiren, daha böyle e, moda haline getiren sanatçıların belki orada varlığı, o çeşitlik tabii, tabii. O, o, ve onun takiben açılan evet. diğer oluşumlarken bir süre sonra sanatçılar da orada yaşayamaz hale geliyor. Ve bir sonraki noktaya gidiyorlar. Evet. Yani, mecburen. Ve belki orada başka bir şey tetifliyorlar. İşte tam Da, tam da bunu merak ediyorum. Acaba Dolapdere'de bu süreç böyle mi yaşanacak? Hı. Yoksa e, müzenin oraya olun, daha e, pozitif bir katkısı olup çevreyle bütünleşerek, Hı. mahalle e, sakinleriyle veya oradaki halktan bütünleşerek bir şey oluşabilir mi? Onu Çok e, gözlemek şey istiyorum. Çünkü Çok... bazı bazı şehirlerde Avrupa'daki bazı hı. şehirlerde özellikle de Brüksel'de böyle bir oluşum oldu. En azından orada e, sanat kurumunun yöneticileri mahalle halkından insanları müzede çalıştırdılar. Yani görevliler olarak bekçiler işte ne bileyim müzenin salonlarında görevliler filan. Benzer bir şey bizde işte İstanbul BNL'nde ben direktörken evet. Topkapı'da evet. ilk defa şimdi depo olarak kullanılan evet. kurumunda e, ilk defa İstanbul BNL'nde evet. orayı kullanacaktık. Hep böyle şeyden mahalleden e, güvenlik görevlileri, sergi görevlileri, işte temizlik görevlileri vesaire. Evet, yani bu tür bir şey oranın evet, tabii, sahiplenilmesi şu, açısından önemli olabilir. Tabii tabii onları da yani, sergiye yani, davet tabii, edip tabii, sergiyi tabii, birlikte tabii, gezip tabii. aynı zamanda mahalleliyi evet. yani bunu Pedagojik olarak da, toplumsal olarak da çok kafa yoran, bunu hı hı. düşünen, araştıran sanat kurumları var. Mesela Tate'in de bu anlamda çok iyi çalıştığını Öyle biliyorum. Evet. Kendi kendi evet. bölgelerinde. Yapılacak çok şey var. Şunu da sormak isterim sana. Bu proje uzun süredir, yani bir araştırma odaklı da tarif edebileceğimiz hı hı. bir proje. Uzun süredir senin aklındaydı. Bu fotoğrafları çekiyordu, müdahalelere başlıyordu. Aslında Şimdi ben bunun bir hı hı. projenin gelişimi açısından söyleyeyim. 2016'da başladım oh. ve o zaman depoda yaptığım 2016'daki evet. sergide evet. sergilemek amacıyla yapmıştım. Evet, Hı -hı. O amaçla başladım. Fakat o arada biliyorsun 2016'nın 15 Temmuz'unda bir darbe evet. girişimi oldu. Daha ne olduğunu anlamadığımız ve çözemediğimiz olan. Hı -hı. O nedenle hazırlayacağım serginin şeyi değişti. Hı -hı. Teması diyeyim veya benim kafam başka bir yere dağıldı ve senin de gelip gördüğün tipsiz sergisi ortaya evet. çıktı. Türkiye'deki demokrasinin nereden nereye geldiğini biraz grafik bakış açısıyla açıklayan bir sergi ortaya çıktı ve o zaman bu projeyi rafa kaldırdım. Daha sonra Split'deki hı hı. müzeden teklif gelince Küratör Başakşan olayla fiket Diadesi'nde bulunduğumuz bir sırada o Bu projeyi orada sergileyelim dedi. Ben bir an acaba nasıl olur? Ben de tam bunu soruyordum. Evet, yani ne alaka? Dolapdere, niçin gitsin? E, spesifik bir şeyden, belki bir yerden, bir örnekten yola çıkıyorsun ama çok küresel bir fenomenden evet, bahsediyorsun. Dünyanın her yerinde aynen. bir kanayan bir evet. yara. Hatta Branko yani serginin eş küratörü doğrudan splitli olan o. Oradaki evet, kurumu tabii, yönetiyor tabii. zira. Yani o katalog metninde de biraz önce konuştuğumuz o güzel yayının metninde de açık açık şeyi söylüyor. Yani splitte diyor İstanbul'da Dolapdere'de ya da dünyanın pek çok yerinde olduğu gibi. Yani sanat çevreleri gelip burayı... ...iyi ya da kötü anlamda dönüştürmüş değil... ...ama burayı çok radikal olarak dönüştüren şey de... ...turizm oldu. Evet, diyor ve evet. Savaş hep devam ediyor diye... ...bununla ilgili mücadelemiz evet, hep devam doğru, edecek diye doğru. de bitiriyor. Dolayısıyla farklı farklı örnekler... Evet. ...bu turizm de olabilir bir yeri dönüştüren... Evet. Evet. ...ve orada belki eskiden yaşayan insanları... ...kentin çeperlerine iten başka yerlere giden yer... ...değiştirmek zorunda bırakan evet. sanatçılar da olabilir... ...ya da tamamen rant... Hı. ...yani dışarıdan tetiklenmiş bir takım şeyler de olabilir... ...şüphesiz. Sergiyi de hatırlatalım. Ali Cabban'la birlikteyiz bu arada hariçten sanat programında. Serginin adını şimdiye kadar özellikle telaffuz etmedim ki <gülüyor> Ali yani o kelime oyunundan da bahsetsin diye. Şimdi artık edebilirim El Dorado. A World Game ya da A World Game yani bir dünya oyunu ya da bir kelime oyunu gibi orada da bir kelime oyunu evet, da yapıyor. Evet. Sadece <gülüyor> dolapta ve El Dorado arası değil. A World Game ya da A World Game. Diyor. Ve hala izlemek için vaktiniz var. Zira 10 Nisan'da açılan bu sergi 19 Mayıs 2019'a kadar Split'in Museum of Fine Arts Galeria Umjetnina umarım doğru telaffuz ediyorumdur ama Split'in e, Görsel Sanatlar Müzesi'nde Başak Şeneva ve yine müzeden e, kurumdan Branko Franceschi'nin küratörlüğünde devam ediyor. E, biraz işlere de geçmek istiyorum. E, hatta Programın sonunda da önemli unsurlarından biri de serginin bir ses öğesi de evet, var, bir evet, müzik yeni bir öğesi de var, ee, onu, onu da en sona bırakalım, böylece o parçayla da programı bitiririz. Ama sergide fotoğraflar olduğundan bahsettin, hatta katalogdaki görüntülerinden görüyorum, sen onların üzerinde müdahalelerde bulunmuşsun, evet. böyle altın varak gibi yani sanki bazı yerleri e, şey yapmışsın. Evet, evet. Dediğim örtmüşsün. gibi yani ben fotoğraf hı hı. hiç sergilemedim. Gerçi bu değişimden sonra bunlar pek bir fotoğraf da değil olmadı. Fotoğraftan evet, başka orkayı, bir şeye dönüştü. Fotoğraf, e, fotoğraf Siyah beyaz fotoğrafların üzerine gerçekten altın varak... E, Hissi veren evet. Hı hı. Yok gerçek evet, evet, altın varak evet, evet, döşedim. Hı. Yani orijinal evet, evet. öyle baskıda tam onu veremiyor tabii hı hı. baskı tekniğine uyarladık. E, gerçek altın varak döşedim. Ee, ve burada oradaki değişimin veya potansiyel e, emlak değerlerinin şeyini vermeye çalıştım diyeyim. Bir de cepheleri de güzelleştiriyorlar zenginliği. ya. Yani böyle dışarıdan cepheler çok çok. Bir onu, iş, bak, iç, düşünmemiştim boş, ama doğru söylüyorsun. Ya da söylüyorsun. sanki dışını eski binaymış evet. gibi yapıyorlar da. içini aslında evet. komple yıkıp yapıyorlar evet. falan. o Hani altın varak fikri ben, e, ben de biraz evet, onu Evet Evet, altın varak çok e, sihirli bir malzeme evet. aslında çok e, ben onu kullanırken bazı başka işlerde de kullandım aslında e, çok hafif e, uçuşan bir malzeme ama kaplandığı yeri apayrı bir havaya dönüştürüyor yani ahşapı da kaplasanız en kötü bir malzemeyi de kaplasanız değiştiriyor sinan lojide e, bu yazıyı yazdıktan sonra hatta e, bir ara konuştuğumuzda söyledi bazı binalar dolap derede Resmen altın gibi kaplanmış binalar da varmış Gerçi. ben görmedim de <gülüyor> Yani e, demek ki dolap derinin içinde bir Eldora'da yatıyor çünkü e, insanlar onu arıyorlar. <gülüyor> Ben de onun arayışındaydım diyeyim bu şeyde fotoğraf serisini Bazen yaparken. Bazen hayat sanatın bile önüne geçiyor o kadar. Evet. evet. <gülüyor> o, kadar, o kadar garip zamanlardı <gülüyor> evet, bu. Beledik evet, yenelini gezdik hani e, ilginç zamanlarda yaşayasın ya <gülüyor> bir yerelim başladı böyle bir çok Çin doğru. Çin bedduasıymış. Yani. Gerçekte olmayan, uydurma bir Çin bedduasıymış ama gerçekten ilginç zamanlardan geçiyoruz dedi. <gülüyor> evet. Peki e, Üç boyutlu harfler var. Sen zaten evet. tipografiyi, harfi her zaman çok seviyorsan depolakı evet. serginde de biliyoruz. Diğer işlerinde de biliyoruz. Bu kelime oyununu vurgulayan aynı zamanda işte bir dolar işareti görüyorum yine. Hı hı. Tabii ki onun neyi sembolize ettiği de, çok e, ortada. Dolapdelen dolar da çıkıyor çünkü <gülüyor> <gülüyor> kelime olarak <gülüyor> çok verimli bir kelime türetme açısından çok verimli bir kelime. Onlarla bir enstalasyon. E, onlarla yandı. bir enstalasyon yaptım. Esas e, biraz da buradan da epey bir ilk iş bu. Hı hı, i̇lk çıkış noktası. Ilk, çıkış hı. noktası bu. Bunları bir tabakta olmasın hiç bir anlamı yok aslında. Tesadüf oldu. Tabağa koyup onlara sprey yatarak boyamıştım. Sonra kaldırınca harfleri Harflerin gölgesi çıktı tabağın içinde ve oradan bir şekilde sanki bu proje böyle olması gerekirmiş gibi. Plaket gibi de gözüküyor Evet, ama. aynen öyle. Hı -hı. E, harfleri duvara yapıştırdık ama e, tabağın içinde de gölgeleri var. Onlar da yine varak kaplı. E, bütün bu hani... Muhtenalaşma, soyulaştırma ya da kentsel dönüşüm üzerine çalışan tabii ki çok sanatçı var ama hani senin işlerini özel kılan, sana has kılan bir tür ironi, kara mizah ya da tamamen eleştiri değil aynı zamanda böyle bir muzip, umuda da yer veren bir ton tutturma. Bununla ilgili ne söylemek istersin? Yanılıyor muyum ben mi böyle yo, yo, düşünüyorum? Doğru sadece? doğru tespit yapıyorsun çünkü bazı şeyler var engelleni bilemiyor. Muhteneyalaştırma da onlardan biri aslında. Yani sermaye akacak yer arıyor, ee, şehirler değişiyor, değişmek zorunda. Bir yer e, muhteneyalaştırmaya karşı çıkarken döküntü bir yerde yaşayalım da demek istemiyoruz tabii ki. Semtlerimizin güzelleşmesi de gerekiyor ama semtlerin içinde yaşayan insanlarla birlikte... Kesinlikle ee, ve olması şekilde. gerekiyor. Adaletli bir şekilde. Ki, ki. Yani insanları e, şehir merkezlerinden şeylere sürerek, e, şehrin uçlarına tabii. sürerek değil, Onları da işin içine katarak demokratik bir şekilde gelişme olursa daha iyi olur düşüncesi var benim kafamda. E gerçek gazete küpürleri, e, fotoğraflar, belgeler gibi gerçekten evet. belgesel nitelikli senin çektiklerinden hariç malzemelerle. Evet, onu onu bu sergiye hazırlanırken bu kısmını ekledim. E, i̇şin e, biraz diğer. ...şehirlerde veya dünyanın başka ülkelerinde nasıl olduğunu görmek açısından filan... ...hem kendim bir şeyler öğrendim hem de öğrendiğim şeyleri serginin içinde göstermeyi tercih ettim. E, paralellikler kurma <gülüyor> açısından yani tam Türkiye'de diyelim bir bina e, likör fabrikasının yıkılıp yerine... ...işte gökdelenlerin dikilmesi sonra likör fabrikasının tekrardan tırnak içinde aslında uygun olarak yapılması gibi şeyler. Başka ülkelerde de görülen şeyler. Tabii. Ve bunların ve yeni kelimeler öğrendim. Mesela İngilizcesi art washing deniyor. Yani ha. sanatla yıkama bir e, kara para aklama gibi aslında yani da sanatla bir nevi, aklama. Gibi. Yani bir nevi emlak projesini evet. sanatla aklama evet. gibi bir evet. Evet. E, teknik bir taktik de var Tartışacak emlak dünyasında. Var. Peki splitli izleyici, oradaki sanat çevresi ya da artık kimler geldiyse e, sergiye çünkü sen açılışta oradaydın evet. şüphesiz ki. E, ne gibi yorumlar aldın? Böyle ilginç aktarmak istediğin bir şey olur mu oradaki karşılaşmalar? Ben var? orada açılıştan sonra fazla kalamadım. Tabii ki. E, Hı -hı. Hemen ayrılmak zorunda kaldım ama e, edindiğim izlenim şey e, izlenim daha çok e, sanatçıların öğrencilerin sanat öğrencilerin ilgi duyduğu bir sergi hı hı. oldu gibi oldu. Yani normal bir müze izleyicisininden ziyade daha bilinçli bir izleyiciye hitap eden bir sergi oldu ve bu içinde çok yazı olan işler de baya okundu. üzerinde tartışıldı insan onları evet. gördüm yani bizzat. Daha sonra oradan bana yollanan fotoğraflarda da gördüm. Okul gruplarının filan ziyaretleri de olmuş. Yani üniversiteden sanat tarihi öğrencilerinin filan. O anlamda hoşuma gitti. şey olarak Harika peki sese yani, gelelim o zaman yavaştan? Evet. Şimdi... Ses kelime, fikri, bir müzik fikri nasıl ortaya çıktı? Tabii bu aslında kendi içinde bitimler de barındırıyor. Tabii, kelime dolap dere elde rağdo. Tabii yani do, lap. R derken ben orada Do, Re, Do ile notalarını gördüm. Ya da Eldorado derken de La, Do, Re, Do gördüm. Bunları e, Maya Muratoğlu'na ilettim. Hı hı. Yani benim bunlardan bir müzik yapmam, bu sesleri çıkarma şansım bile yok. Ama o müzik ha? kaliteyi ya da yani müzik e, şeyi orada, hissediyorsun. E, o orta bir müzik var. Evet. Müziği hissettim ve bunun için e, Maya'ya bir ne diyeyim? Sipariş verdim. Siparişe bir düşün dedim. <gülüyor> bir davet <gülüyor> ettim. Dedi Maya, ki bak Maya da 12 yaşında. Evet, Bunu burada onu belirtmemiz diyelim. gerekiyor. 12 yaşında ama onu son 3-4 senedir tanıyorum. Çok görüşüyoruz Hı -hı. biz. Ee, küratör Başak Şenova'nın kızı, kızı. Viyana'da evet. müzik okuyor. Tabii. Çok yetenekli, üstün yetenekli öğrencilerden biri. Büyük bir ihtimalle de besteci olacak. Harbi. Ee, ve o doğaçlama çalabilen bir hı hı. öğrenci de. Yani bir sürü müzik öğrencisi notaları önüne koyup çalarken hı hı. o yani notaları da zaten kafasına yazıyor. Notasız çalabiliyor. Piyanist. piyanist. Hı hı. Notaları da bakmadan çalabilen biri. Ve bunu telefonuna kaydederek çaldı. <gülüyor> Daha sonra bunları notaya da geçirdi ve Hatta kitabımızın son sayfasına notalarını da koyduk. Onun da oldukça yani ben şimdi parçayı dinlemedim, birazdan hep birlikte dinleyeceğiz zaten ama oldukça neşeli bir tonu olduğunu da okudum kataloğdan, değil mi? Yani öyle çok kötümser bir tonu yoksa parça. Yok sanki yok, yok, parçanın. Kötü, yok, çok güzel bir parça oldu ve sergi sırasında da bütün gün müzenin açık olduğu her saate çalıyor. Senin eşlik ediyor. Benim işlerime işliyor. Benim işlerime işliyor ve. Hiçbir şikayet almadık müze çalışanlarından. <gülüyor> çok güzel. <Hayır. gülüyor> Ali çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Katalığın girişimdeki bölümün senin işlerden biri. Yine onu da söyleyerek bugünkü programı bitireyim. First come the artists, then the cranes diye yazmışsın. Yani evet. önce sanatçılar, sonra da vinçler gelir. Evet, sonra inşaat margemeleri <gülüyor> gelir. Bir, böyle bir deyim var yani kullanılıyor. Tabi bu arada kapatmadan önce <gülüyor> Saha Derneği'ne de teşekkür etmek istiyorum. Ee, üretim için onların desteği ne aldık çok iyi oldu. Ne demek diye. Gezmek isterseniz hala vaktiniz var. Yolunuzu Split'e düşürebilirsiniz. Hırvatistan'ın aynı zamanda UNESCO Dünya Dünya Mirası listesindir. Çok önemli kentlerden biridir. Yolunuzu düşürürseniz 19 Mayıs'a kadar Museum of Fine Arts'ta yani Split'in Görsel Sanatlar Müzesi'nde Ali Cabbar'ın El Dorado sergisini gezebilirsiniz. Şimdi Maya Muratoğlu'nun parçası ile, bestesi programı kapatalım. Sergiye de eşlik eden müzik bu. Ali çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yeni Teşekkürler. Yeni sergilerinde Çeke. tekrar bir araya gelmek üzere diyorum. Hoşçakalınlar.